1082 numaralı konu Hazreti Osman'ın mezarlığı ziyareti esnasında ağlaması. Evet, Hazreti Osman bir gün bir mezarlığı ziyaret ettiğinde sakalı ıslanıncaya kadar ağladı. Beraberindeki kişiler, "Cennet ve cehennemden bahsederken ağlamıyorsun da kabri hatırladığında mı ağlıyorsun?" dediler.